Düşleyenlerin, cesaret edenlerin, fark katanların, çözüm bulanların, paylaşanların, iz bırakanların dünyası. Başka türlü bir dünya. Mümkün. Başka türlü. Hepimiz için daha güzel, daha mutlu, daha yaşanır bir dünya. Mümkün. Düşleyerek. Düşlerden hiç vazgeçmeyerek, yapılmamışı deneyerek, bahanesiz girişerek, yorulmadan emek vererek, yürekten inanarak, şefkatle severek, her daim gülümseyerek, umutla yılmadan başka yolunu arayarak. Bu yoldakileri takipteyiz. Kim bilir dinledikçe belki biz de onlara katılırız. Çünkü her şeye rağmen başka türlü bir dünya için umut var. Müzik Herkes konuşur, çoğu iyi bilir, biri yapar. Nimri Elazığ'da Keban Barajı kıyısındaki köylerden biri. 1950'lerden itibaren göçlerle birlikte yalnızlaşmış, adı değiştirilmiş. Ama artık adına da kavuştu, insanlarına da. Nemre'nin adı geçtiğimiz günlerde hiç olmadığı kadar çok tekrarlandı, dünyaca duyuldu. Bu güzel köy, doğayı ve kadını odağına alan başka türlü bir değişim, dönüşüm, başarı hikayesine sahne oldu. Kökleri Nimri'ye dayanan mimar Özgül Öztürk, Nimri'de yeniden hayat projesiyle Yivroşe Vakfı'nın Toprağın Kadınları Yarışması'nda iki birincilik birden kazandı. Özgül Öztürk, bu başka türlü projeyi anlatmak üzere bizimle stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle kutluyoruz sizi. Sağ olun, çok teşekkürler. Böyle bir projeyi gerçekleştirdiğiniz için, ödüller kazandırdığınız için... Ve yurt dışında Türkiye'yi bundan daha iyi tanıtamayacağımız düşünerek Bu anlamda çok ciddi bir da gerçekleştirdiğiniz için Türk Kadını adına da çok önemli bir adım çünkü ee, Şimdi tanıyacağız önce Nimri'yi Nerede Nimri? Nimri Elazığ ile Keban ilçesinin bir köyü Fırat'ın hemen önü ve Keban Barajı zaten santral bizim köyümüzde Baraj hemen çok yakınımızda İstanbul'a neredeyse 1200 km uzaklıkta bir küçük köy Orada bir köy var uzakta. Aynen. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüz dediniz. Çünkü baba tarafınız mı? İki tarafta anne ve baba tarafım dedelerimiz falan hep aynı yerden ama çok yıllar önce İstanbul'a gelinmiş. Hı -hı. Yani hep eğitimler vesaire babam mimar işte bizler burada görüyoruz dedemler gelmiş daha öncesi var. Hı -hı. Uzun yıllardır orada değiliz aslında biz. Sizin çocuklukta gittiğiniz bir köy müydü Nemri? Ben görmemiştim. babam vefatı akabinde gördüm. Yani hani bütün öğrenim hayatım her şeyim hep bu tarafta geçti. Isamut Teknik Üniversitesi Mimar ve Fıkı Evet. Sonrasında babanızın orada mı e, vefatı söz konusu oldu? Evet orada? yani son vefatından önce son birkaç sene oraya ziyaretlerini Hı -hı. artırmıştı. Ve aslında genç de 59 yaşındaydı ama bir sağlık problemi vardı. E, son ziyaretinde orada vefat etti. E, ve ertesi sene... Biz sene devresinde bir köyümüze gitmek istedik. Hı -hı. Çekirdek aile olarak e oraya gittiğimiz noktada benim kendi yolculuğumda Nimri hayatıma girmiş oldu aslında. Nimri hayatınıza girdi ama herkesin doğduğu toprak hayatına girince böyle bir projeye dönüşmez elbette. <gülüyor> o proje nasıl şekillendi Zehirim? Şöyle tabii e, hani bu bir ekip ve bir aradalıklı bir dayanışma topluluk halinde yapılan bir çalışma. E, ben kendi Aktif olduğum konularda içinde çok aktif yer aldım ama asla tek başına bir yolculuk olmadı. Orada gittikten sonra ben oradaki yapıları görünce e, mevcuttaki eski yapıları ve yeni yapılan beton yapıları eski e, kerpiç olup taş olup kerpiç sıvalı pardon ve içinde ardıç ağaçlı yapılar yıkık dökük böyle adetle zaten tam olanları kalmış ve yeni çok kötü görünen betonermi olan yapıları görünce ben ilk etapta hani atalarım için mimar olarak ne yapabilirim Hı -hı. sorusu tamamen mesleki bir gözlem. Tamamen ilk anlamda çünkü an. en yetkin konumdan Tabii. ne yapabilirim'i düşündüm. Ee, orada hani babam orada öldüğünde ve ben bir sene sonra aynı yerlerde yürüyünce Hı -hı. falan böyle bir duyguyla Elbette. ilk ne yapabilirim'i onu düşünebildim. Ee, ertesi dönüşten sonra da hani oraya dair bir köy tip ev projesi yapabilirim diye mi? Zor bir süreçti o süreç bizim için. O sıralar sağlıkla ilgili bir sürü problemli bir süreçti. Hı -hı. Hemen de aktif olmadı yani benim bu hayalimdeki projeyi, ev projesini gerçekleştirme ya da bir plan çizme. Ama sonrasında 2009'da, 2008'de işte kendi aramızda böyle ayrı ayrı biz daha çok ne yapabiliriz diye bunu duyan, hisseden farklı Noktalardan işte kuzenlerim, akrabalarım, hemşirler, hemşeriler. Yani tek değildim orada. Bunu daha çok konuşur hale geldiğimiz ve daha bir arada olduğumuz, bunu konuştuğumuz alanlar yarattık. Hı hı. Yani kahvaltı oturumları yarattık. Orada işte Nimriye ne yapabiliriz? Hı hı. İşte o zaman daha çünkü yaptığımız çok şeyin hiç yoktu ortada ve biz aslında sadece bir aradalığımızı nasıl artırabiliriz üzerine. Düşünmeye daha daha başladınız. Hı hı. Ve e, ilk eylemimiz. Aslında 2010'da kahvaltı oturumlarında biraz daha genç neslin aslında köyü daha çok sahiplenmeye yönelik neler yapabileceği ve bu gençlerin aslında bir şey yapmak istemesi de önceki nesilleri çok mutlu etti. Birbirlerini daha çok tanımaları anlamında. Çünkü birbirimizi bilmediğimiz köylerimiz vardı, akraba, akrabalarımız vardı. Ve bir sene sonra da Nimri'ye hep birlikte bir diye... 2011'de ilk gidişi düzenledik. Neredeyse 250'ye yakın köylü bir arada gitti. Kışın hani 10 kişiyi geçmeyen bir kış nüfusu var. Daha altında. O kadar az. Tabii. Hani baharlarda başlıyor, yazın artıyor ama 60 yaş üzeri daha çok böyle emekli olup da vakite müsait olanlar gidiyor. Hani iş hayatı olanlar zaten hani tatillerini işte başka yerlerde geçiriyorlar. Göçle uzaklaşmış insanlar. Evet, yani 1900'lerde başlamış başında, Hı -hı. 50'den sonra hızlaşmış 70'lerde neredeyse. Baya tamamen boşalmış köy. İsmi de değişmiş. Yine i̇smi 70'lerde de değişmiş ama asırlardır Nimri olan köyün adı değişmiş aslında. Hı hı. Çok da kalan olmadığı için orada bir enerji de bunu aktif hale getirecek bir şey de olmamış. Hani kabullenilmiş o değişim. Pınarlar ismi verilmiş köye. Evet. Bunun da bir sebebi var herhalde köyde çeşmeler var sizin bulup yani, ortaya çıkardığınız çeşmeler. Aslında şöyle çeşmeler var ama ironi olarak da yaşamın az olduğu süreçte baya bir kuraklık da var. Susuzluk da var. <gülüyor> yani bakım Kebana yok. Keban'a da yakın oysa. Keban Santrali bizim orada ve hani çok eskilerde... Ee, Uğur Dündar hatta ironi olarak program yapmış. Türkiye'nin ışığını veriyor köyde ışık yok diye. Hani yaşayan da doğru olmadığı için. Hı hı. Aslında es geçmişte tabii belki su daha çoktu belki de bilmiyorum ama. Hani çeşmeler farklı farklı noktalarda var. Ama şu anda bakıldığında yakın tarihte bayağı kurak bir köye. Hani evet komik yani Pınarlar adında olması. Enteresan var. gerçekten. Yeniden Nimri adına kavuştu sizin projenizle. Proje sadece bunu yapmakla kalmadı. Pek çok şeyi başardı. Bu işte görüşme, tanışma, ilk gidişin ardından artık projenin herhalde hedefleri de şekillenmeye başladı. Ve sonraki süreçte neler oldu? Aslında şunu söyleyeyim hani proje diye yola çıkmamıştık Hı -hı. aslında. Hani ben kendi noktamda böyle bir... bir şeyler yaptı Evet ama evet. bunu bir sürü düşünenler bir araya gelip biz tamamen ne yapabilirizle yola çıktık ve bu proje olarak çok yakın tarihte böyle bir yarışma ilanı bilgisi gelmesiyle o kadar bizim yaptıklarımıza denk düşen konularla örtüşünce bir proje adı olarak anıldı. Evet. Yoksa aramızda bu proje değildi yani. Değildi. Peki neler yaptınız o zaman yaptıklarınızı anlatın? Tabii ki. Bizi. Şimdi e, 6000 tane e, çam fidesini e, orman il müdürlüğünün verdiği hibe ettiği fideyi Tamamen ekim dikim işini... ...İmece usulüyle... ...her aileden herkesin de katılımıyla... ...bir kişi tüm parasını versin şeklinde değil... ...aynı ailede beş üye varsa... ...herkese hmm. o küçük küçük paraları alarak... ...İmece ekim işini yaptık... Ee, ...sonra dernek vardı... ...atıldı, onu pasiften aktif hale geçirdik... ...derneğin hiç kadın üyesi yoktu... Dernek sıfırdı. derken... ...yani Pınarlar, Keban Pınarlar... ...dayanışma derneğiydi Derneği. o zamanki hmm. adı... ...öyle olduğu için... ...köyün dernek e, kısmında... Sıfır kadın katılımını yönetimde dokuz kadına dokuz kadın. çıkardık. Dokuz erkek, dokuz kadın ve her aile soyadına yer verecek. Ve her çeşit sadece üniversite mezunu değil. Hani öyle bir elitist yaklaşımımız asla olmadı. Esnaf da var, ev hanımı da var, üniversiteden de var, akademisyen de, serbest çalışan da, mimar da böyle karışık bir şey. Bütün köyü aslında sergiledik orada. Bir de kadın başkanı Kadın olmuş, başkanımız evet. oldu Doğu Anadolu'da. Ee, ve akabinde biz derneğin yönetiminde tabii yer aldık. Ve orada aktif çalışmalar yapmaya başladık. Hedef koyduk. Hı hı. Her sene bir festival gibi yaptığımız Nimri'ye hep birlikte etkinliği düzenledik. Genelde 30 Ağustos haftasını hep koruduk onu. Tatil ve okullar başlamadan önce olduğu için. Ee, Ağaç ekimi dışında Yeşiliş Konferansı'nda izlediğim bir Kadıovacık Köyü muhtarı e, karbon salınım sıfır çalışmaları yapıyordu. Ege bölgesinden. Ege bölgesinden, hı hı. Urla'dan. Onu kendi köyümüze davet ettik. Rol model olarak onu köyümüz muhtar muhtara aktarmış ve halkımızla paylaşmış Bir örnek oldu. model olarak. Evet. Karbon emisyon sıfır çalışmalarını. Yaptıkları örnekleri anlattı, Hı -hı. sıkıntılarını Hı -hı. anlattı. E, şifalı bitkiler, kadim bilgiler atölyesi düzenledik. Sözlü tarih çalışmaları başlattık ama daha devam edecek. Hı -hı. O, uzun bir çalışma aslında. E, masal atölyesi düzenledik. E, çok keyifli bir masal hikaye anlatıcısı var. Judith Lieberman. Evet. Onu davet ettik. Sonra Ayvalık'tan bir sanatçımız, vitrail sanatçımız davet ettik. O çok güzel e, oradaki pelita ağaçlarından esinlenerek yaptığı çalışmayı açık artırmayla satıp onu da derneğe bağış olarak aldı. Bir festival gibi oldu. Yani bu adı aslında bu etkinlik festival havasında oldu hı -hı, ve ortak hı. sofra yaptık. Her e, etkinliğin son gecesi her evde yapılan yemek işte kadınlarımızın yöresel yaptığı yemekler köyün ortak alanında bir masada ortak paylaşılan bir sofrada birlikte türkülerle sazlarla eğlence şeklinde geldi ve köye Pınarlar isminin de belki esin kaynağı olan 69 eski çeşmenin yerini tespit ettik Harita üzerinde tespit ettik 3 adedini de köyümüzden gelen İstanbul'dan gelen gençlerle orada yerinde bakımını yaptık. Hı -hı. Çünkü e, çalışır hale getirdiniz o, Yani çok zayıf akıyor Hı -hı. ama akıyor ama en akıyor. azından ama temizliği yapıldı, tamiratı yapıldı. E, onun dışında daha çok hani görünmez ağları birleştirmek üzere aslında yaptıklarımız yani fiziki Gözle görülür çalışmalar değil de hep dayanışmaya, kültüre, kaybolmayı üst tutan değerlerimizi ortaya çıkarmaya yönelik çok çalışma yapmışız geriye dönüp baktığımızda. Aslında bu toprağın kadınları yarışması bir anlamda hani biz yapıp yapıp hep hedef koyup yenilerini yapmaya koştur koştur gidiyorduk. Geriye dönüp o yarışma için bu çalışmayı neler yaptık hazırlayınca bayağı bir iş yapmışız diye ben böyle çok... Ee, ...gurur duydum Tabii. yani... ...tüm yaptıklarımızda köyümüz, Şöyle derneğimiz olarak... ...görünce yani. geride evet. kalanları... ...peki neler değişti... ...köyün, köylünün yaşamında? Şöyle bir kere katılım arttı... ...ve sadece 60 yaş üzeri değil artık daha gençler... E, ...ve daha çocukların da katılım arttı... ...çocuklara resim atölyesi bir... ...ünlü ressamımız... E, Mualla ablamız var, Mualla Coşkun... Hı hı. ...onun önderliğinde duvarlar boyandı... ...çocukların ortak böyle bir duvarlar... ...hani onlara da bir alan açıldı... Ve artık şimdi bu son mesela senelerde sırf tek yaş grubu değil. Karışık yaşlardan katılım ve sayı da gider, giderek artmaya Can başladı. Anıyor, Aynen. Yaşamında. Ve ev sayısı artmaya başladı. Hı -hı. O sadece böyle ben mimar kimliğimle beni rahatsız eden yani her biz bu sinerjiyi yaratırken, hep birlikteliği artırırken artan evler betonarme olarak artmaya başladı. Hı -hı. Benim orada bir endişem vardı. Bir ekolojik toprak yapılar sunumu yaptım hatta İstanbul'daki ölüme. Hani doğal yapı olsa daha e, köy kimliğine yakışır bir şey olsa diye ama tabii şimdi herkes bildiği ve daha çok olan ve mevcuttaki kaynaklarla yapılması da normal. Şimdi o yüzden bu projede hedef olarak e, yarışmaya yaptıklarımız bunlar ama projenin aslında yapacağı hedef. Yapmayı hedefledik. Evet bir köyün ortak alanında kadınların temsiliyetinde permakültür eğitimi alarak e, öncelikle gıda sağlıklı tarım e, ürünlerin e, Üretilmesi, yetiştirilmesi, yetiştirilmesi Hı -hı. onları bizim İstanbul'dan almamız ve sürdürülebilirliği olması ve belki orada çalışan kadınlara bu anlamda istihdam sağlanması. Çok az kadın katılımı olacak buna şu anda ama belki bir kişinin bile bu konuda para kazanır olması bir başarı olacak aslında. Ve bir başlangıç olacak. Başlangıç olacak. yani Çünkü yani o e, hareket başlarsa, ekonomi bir şekilde hareketlenirse oradaki yaşam da belki... Aynen. E, tekrar çoğalacak. Yani üretim yok. Yani herkesin Hı -hı. kendi bahçesinde yaptığı şeyler var ama satışa yönelik ve bu bir aslında iş Gelir modeli gibi. Yönelik. Evet. Yani daha ileride krem olur, sabun olur, hani elemeği olur. Hani kadın emek üretimini artırmaya yönelik, kadın temsiliyetini artırmaya yönelik bir çalışma ve bir tane de toprak yapı yapılması. Hem bu ürünlerin depolanması hem dernek yönetiminin kullanacağı köyde. Ama esas aslında Ev tip modeli için o ilk aslında düşündüğüm 10 hı hı, yıl önce hı. neredeyse o modelin toprak yapı olarak bu konuda da İTİ toprak yapılardan e, birlikte çalışma onun içinde de gönüllüyüm onların da birlikte desteğiyle bir yapı yapmak belki bir sene sonra bittiğinde. Hani gözle görülür, elde dokunulursa yeni evler belki o modelden yapılmak istenebilir diye umuyorum. Öyle bir hayal var. Çok da güzel bir hayal. Neden olmasın? Hiç de yani gerçekleşmeyecek bir tarafı yok aslında. Nemri'de Yeniden Hayat Projesi az önce bahsettiğimiz gibi iki e, birincilik birden kazandı. Yivroşe Vakfı'nın Toprağın Kadınları Yarışması'nda. E, aynı anda hem Dünya Birincilik Ödülünü hem de Büyük Jüri Dünya Birincilik Ödülünü alan ilk kadın... Türkiye'den bu gerçekten çok gurur verici bir şey. Biraz da bu başvuruyu, yarışmayı ve ödülü anlatır mısınız bize? Tabii ki. Ekim ayında bir maille bir arkadaşım gönderdi. Böyle bir yarışma var. Hani genel hayatta gönüllü çalışmalarda bulunduğum ve içinde olduğum konulardan dolayı hani bu sana çok uyuyor Özgül diye bana önüme böyle üç kere attığı bir şeydi. Çünkü orada biyoçeşitlilik, toplumsal dayanışma, eğitim konularında doğaya katkıda bulunan ve karamacı gütmeden çalışmalar yapan hı hı. kadınlara veriliyor bu yarışma e, ve 15 yıldır dünyada varmış. Türkiye ilk kez katıldı. Hı. Paris'te merkezde bu dünyaya açılıyor. İlk Türkiye birinciliğini 26 projeden elenerek jüri değerlendirmesi sonucunda Türkiye birinciliği açıklandı. Türkiye'den 26 proje katılmış. Katılmış ama daha önceki katılımlarda da yani esas yarışmaya katılmaya kazanamamış mı projeler? Şöyle bu ilk kez 2016 yani ilk kez Türkiye Aynen. katıldı. Aynen. Yani Türkiye'ye açılmış evet. aslında. Çünkü Euroshe yakın bir zamanda Türkiye'ye evet. giriyor. Artık Türk kadınlarına da bu yarışmayı açmışlar. Hı hı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Jacques Rocher'in de Türkiye'ye gelmesiyle Fransız Sarayı'nda çok güzel bir ödül töreni oldu. 5 Nisan'da da Paris'te Dünya Kadınları'yla bir arada olduğumuz yarışma seremonisi oldu. Ve orada birisi halk oylamasıyla idi. Herkes o 20 günlük süreçte oy vererek o oyların sayılmasıyla bir ödüldü. Diğeri de Uluslararası Büyük Jüri Ödülü'ydü. Genelde ikisini ayrı ayrı kadınlar alırmış 15 yıldır. Hı hı. İlk kez Hepsini aynı aynı kadın evet. almış ve büyük ödülünü Meksikalı bir kadın başka yarışmacıla birlikte paylaştık. Bu arada onun da projesi çok güzeldi. Nasıl oldu hem yarışmadan sonraki tepkiler size hem oradaki işte katılımcılar ve tabii ki yarışmayı düzenleyenler için Türkiye ve Nimri'nin tanınması adına bilinmesi adına oradaki iletişim. Yani bir kere Nimri Nimrili olarak yani biz e, dernek yönetimince köylümüzün gönüllü katılımlarıyla hani sessiz sedasız yaptığımız çalışmalar da ve bir proje için bir ödül için asla hani bunu yapmadık. O Hı -hı. kadar katıksız bir gönül yolculuğuydu. Evet. Bu kadar duyulur hani bir hale geleceği, hani benim hiç öngörmediğim bir şeydi. Hani Türkiye'de de basında belki bu çok, sayede duyulur Nimri yani küçük bir köy orada. Hani çok küçük de bir köy değil ama yaşama açısından, insan sayısı açısından hani çok az yaşam var orada. E, bu anlamda Hani köyümüz de onurlandı hı hı. E, ve aslında genelde aşağılandığımız üç konudan da ödül aldık. Yani Hem kadından evet. hem e, işte toprak yapılar çok böyle tukaka bir konu yani henüz Türkiye'de. Hı hı. Hem doğadan hani hepsini bir arada olan ve hepsini de barındıran bir proje olmasıyla ve Türk olarak da bunu orada almamız ve ilk katılımda almamız ekip. Açısından Yuvroş açısından da çok gurur vericiydi. Bizim açımızdan da çok gurur vericiydi. Diğer projeler de çok güzeldi. Neler vardı? Ee, mesela bir nesli tükenen bir maymunun e, mücadelesini veren bir kadının projesi vardı. Hı hı. Geri dönüşüm üzerine çok büyük çalışmalar yapan bir kadının çalışması vardı. Ekolojik tarım üzerine çalışmalar hı hı. vardı. Burada bizi öne çıkaran zannediyorum... Sadece tek konuda değil hem üretim hem toprak yapı hem kadın yani doğa. Pek çok evet. yani o bölgeye yönelik pek çok sorunla ilgili bir çalışma içinde Aynen. Yani olması. bu hedef koyduğumuz şeyde kadın doğa toprak yani ekoloji, ekolojik mimari işte karbon emisyon hepsine Hı -hı. dokunacak bir yandan aslında. Bir desteği olacak mı bu ödülün sayesinde? Size ve projemize. Projeye bir desteği var. Bir ödül kazandık. Yani ödülle bedel işte bunu toprağın kadınları olarak verildi. Hı hı. Ama ilavesi için de hem köylümüzün dayanışmasıyla hem devlet destekleri neler olabilir bu konuda da bir çalışma yapacağız zaten. Desteğe mutlaka ihtiyaç var. Çünkü bundan sonraki hedef de yine çok önemli bir ortak bahçe dediniz bir de tarih müzesi galiba. Onu ileri dediniz. hedefler olarak evet. koymuştuk. Yani ilk başlangıçta ortak bahçe ve köy e, toprak ev daha ileriye dönükte uzun vadeli hedefiniz ne demişlerdi çünkü proje yazılımında bir tarih köy tarih müzesi olmasını bir ocak olmasını çok istiyoruz demiştik İnşallah onu da gerçekleştireceğiz İnşallah. oradaki hareket başladı ve o hareketi gördükçe belki oralılar Türkiye'nin dört bir tarafından buluşup birleşip bu hareketi destekleyecekler bir anlamda hem yani... kadın hem çocuk gelişimimi açısından başka bir sürü şey şekillenecek. Umarım bunu çok böyle bir şey olacağını da hani kalbim çok inanıyor ve birkaç arkadaşım beni aradı. Mesela hı hı. bu süreçte ya Özgül sen böyle bir ödül aldın. Ben de kendi arazim vardı Olimpos'ta. Şu an Amerika'da yaşayan bir arkadaşım hani gittim diye orada bir şey yapmıyordum. Ben orayı aktif hale getirip ekoturizmi açacağım dedi. Başka bir arkadaşım Başkalarına da örnek aynen. oluyor yani. Başka bir arkadaşım Sivas'ta kendi dedelerinin köyü ...onların da bir derneği... ...aynen bizim o geçmiş dönemdeki gibi atılmış... O da şimdi kendi derneğini aktif hale getirmek için yaptıklarımızı rol modeli olarak kullanmak istediğini söyledi. Bu çok güzel tabi bunları. Duymak. Bir ışık yaktınız. Diliyoruz ki uzun süre devamlı aydınlatsın ben çevresini umarım. ve e, ileriyi. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim davetiniz için. Nimri'de yeniden hayat projesiyle ilgili konuştuk. Özgül Öztürk'le ile Esin Yolcılar, Ersin Temelli, Ebru Erkekli başka bir dünya için başka türlü şeylerde buluşmak üzere. ...başka türlü... <Gülüyor>